Bismillahirrahmanirrahim Selamünaleyküm Muhterem dinleyiciler Bugün gene önce Aile arasındaki kavgalar Üzerine konuşacağız Sonra ki aile kavgası Yani aile içinde işte kavga derken ki böyle yumruk yumruğa Gelmek gerekmez Dil kavgası da olur Efendim böyle arada takışır insan işte küser barışır filan e, Bu gibi şeyler her ailede olur. Hatta bu gibi şeyler işte Peygamber ve vesselamın evinde dahi işte arada böyle hanımlarıyla ufak takışmalar oluyor. Hatta Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma arasında ki radıyallahu anhumu arasında ki işte Hz Ali bir şeye kızmış böyle darılmış gitmiş camide yatıyor. Yani bir şey olmuş aralarında. Demek ki onların arasında bile öyle ufak tefek takışma illaki olur. Hatta e, Peygamber Aleyhisselatu vesselam Efendimiz ile mesela Hazreti Ayşe arasında birçok şey geliyor, hadislerde de geliyor. Hatta işte hanımlar bazen böyle kadınlık gayretiyle ya da bir hırçınlık ile öyle şey söylüyor ki, başka biri söylese bu itikadi bir mesele olacak ama işte artık o anki kavga haliyle mesela deniyor ki bir gün Hz. Ebu Bekir geliyor evine Peygamber aleyhisselatü vesselam ile Hz. Ayşe böyle işte bir aralarında bir mesele var diyor ki Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam bak diyor baban diyor hakem olsun aramızda diyor ya da işte sen hakem ol diyorlar Hz. Ebu Bekir'e radıyallahu anh Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben anlatayım diyor meseleyi. Hazreti Ayşe diyor tamam diyor sen diyor söyle diyor ama diyor doğru söyle. Hazreti Ebubekir dönüyor bir yumruk çakıyor Hazreti Ayşe'nin ağzını kanatıyor böyle ağzını. Diyor ki o diyor her zaman doğru söyler. Hazreti Ayşe tabi o yumruğu yiyince koşuyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına saklanıyor babası dövdü ya. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun için diyor hakem etmedik yani hemen vurdun diyor. Şimdi bu artık böyle kadınlık gayretiyle yani bu işte dilinde olan bir söz yani yoksa haşa o da bilir ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her zaman doğru söyler. Tabii ki o olayı da doğru anlatacak ama böyle söylüyorum. Şimdi ya da bakıyoruz mesela arada böyle darılıyorlar. Şimdi bir Müslüman dese ki ben peygambere haşa yani Aleyhisselatü vesselam, beraberinde yaşasa ben onunla konuşmayacağım, küseceğim filan. Başka hiçbir Müslümandan böyle bir şey nakledilmez. Yani küsmüş olsun Peygamber Aleyhisselatü ama bir gün konuşmasın, surat alsın filan. Böyle bir şey hiçbir Müslüman yapmamıştır ama hanımlarına bakıyoruz mesela işte bazen diyor Hz. Ayşe mesela diyor ki peygamberimiz diyor ki Vesselam, ben diyor senin bana diyor işte böyle bir kalbinde bir şey olduğu zamanı diyor anlıyorum diyor yani bana bir dargın olduğun zamanı kalbinde değil miyim? İşte o zaman diyor normalde diyor Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki dersin ya da işte Muhammed aleyhissalatü vesselamın yani peygamber aleyhissalatü vesselamın adıyla ediyor onun Rabbine Tabii ki yemin olsun ki ama diyor biraz diyor işte bir kırgınlık olunca diyor derse ki İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbine Azet Ayşe de diyor ki ama diyor sadece diyor dilimde terk ederim diyor. Yani şimdi çekişmişler ya aile arası bir çekişme olmuş. Yani kalbimde diyor sevgi gene devam ediyor ama diyor dilimde sadece diyor böyle ederim. Ama bunu başka bir Müslümanın e böyle işte yok ben kızdım Peygamber Aleyhisselatu vesselam'a. İşte dilimde onun adını anmıyorum. Böyle bir şey bir başka Müslümandan rivayet edilmez. Demek ki böyle aile arasında olunca e, hatta e, bir defasında Hazreti Ömer'e radıyallahu anh bir şey deyince hanımı cevap veriyor. Diyor ki bana cevap mı veriyorsun? Tabi diyor senden daha hayırlısına da diyor cevap veriyorlar. Hanımlara diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a cevap veriyor diyor. Öyle mi diyor yapıyor ki diyor kızı Hafsa'ya radıyallahu anh'a diyor ki siz diyor cevap mı veriyorsunuz? Ha, diyor, biz bazen diyor, böyle gündüz diyor biraz küseriz konuşmayız falan diyor olur mu diyor öyle şey yani öyle şey yapmayın diyor bir şey istediğin zaman benden iste diyor ondan isteme yani babası ya Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Hafsan radıyallahu anh benden diyor iste bir şey yani peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir şey yapma diyor gene de tabii ki hanımları da hanımlık hasebiyle de işte bir müsamaha alanı olsa da gene de bakın Hazreti Ebu Bekir'de Hazreti Ömer'de radıyallahu diyorlar ki işte dikkatli ol diyorlar yani peygamber aleyhissalatü vesselam ama Nihayet aile içinde Bir müsamaha Alanı olduğunu da görüyoruz Bir başka Müslümanın o şekilde Bir davranış göstermesi Olmaz ama işte hanımları Hanımlık hasebiyle bazen böyle Aile içinde Böyle olaylar oluyor Şimdi niye olur böyle Tabi başka insanlar, peygamber Aleyhisselatu vesselam O kadar haşir neşir olmuyor Yani iki değişik insan Yahu illa allah Teala herkesi tek tek şahıs şahıs yaratmıştır. Yani zahiren bakıldığı zaman insanların parmak izi bile aynı değil. Şimdi 6 milyar insan vardır yeryüzünde aşağı yukarı öyle kabul ediliyorum. Efendim geçmişten beri milyarlarca insan gelip geçmiştir. Bu insanların hepsinin parmak izleri farklı farklı. Bu çok garip bir şeydir. Ya Küçücük bir şey yani şu parmağa bakın bir santime bir santim bir santimetre kare. Yoksa iki santimetre kare üç santimetre kare bir alan çizgiler var burada. O çizgiyi bastırıyorsun bir başkası bastırıyor. Aynı çizgi yani çok böyle karmaşık bir şeyler de değil. Şöyle bakınız parmağınıza. 6 milyar ya da 60 milyar insanın parmak izini yan yana getiriniz iki tanesi bile birbirinin aynı değil. Ya nasıl olabiliyor böyle bir şey? Böyle bir şey oluyor. Allah Teala bizim her birimizi ayrı ayrı birer şahsiyet yaratmış. Tabi parmaklar böyle olduğu gibi huvumuz, mizacımız, aklımız da farklı, farklı. Yani iki tane adamın aklı aynı şeyi düşünmez. O zaman niye iki tane adam? allah Teala her birimizi ayrı şahsiyet yaratmış. Niye iki tane adam olsun? İki tane adam ama aklı birinin aklı mutlak olarak öbürüne mutlak teslim değildir aklı. Onun da kendine göre bir bakış açısı vardır. Bir başka açıdan bakar. Bir şeyi daha önemser. Bir şeyi daha az önemser. Yani birçok şeyde de e, bu önemseme sebebiyle bir fark oluyor. Yani şu önemlidir öbürü diyor o kadar mühim değildir gibi. Şimdi insanların aklı da farklı farklıdır. Ve şahsiyet böyle ortaya çıkıyor. Hatta ey sahabe mesela peygamber aleyhissalatü vesselama vahiy gelen bir konuda itiraz etmiyor. Hatta dünyevi bir şey mesela bir yerde Bedir Harbi'nde savaş için bir yere yerleşecek insanlar. Diyorlar ki peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki şuraya inelim diyor. Orduyu indiriyor bir yere harp düzeni alacaklar. Sahabenin biri gelip diyor ki, ya Resulallah diyor, bu diyor vahiyle midir, senin diyor bir harp görüşün müdür? Yani şahsi görüşün müdür? Dese ki vahiyledir, itiraz yok. Çünkü vahiyle olan bir şeye itiraz edemez. Çünkü Allah'tan gelmiştir, mutlak doğrudur. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, bu şahsi bir görüştür, reydir diyor. Yani, yani harp hakkındaki benim bir görüşümdür. Şimdi bakınız bu neye geldi? Peygamber ve vesselam kuldur. Yani kelime-i şehadette abduhu ve rasuluh diyoruz. Biz şahitlik ederiz ki Hz. Muhammed ve vesselam Allah'ın kuludur ve rasulüdür. Şimdi iki sıfat var kuldur, rasuldür, elçidir. Eğer Allah'ın elçiliği ise bize söylediği, o zaman diyoruz ki biz Allah mutlaka her şeyin en doğrusunu bilir. Allah'tan gelen şey mutlak doğrudur. İtiraz edemez bir mümin. Ama Peygamber Aleyhisselatu vesselam ki Kur'an-ı Kerim zaten Allah'ın kelamıdır. Bakın Peygamberin kelamı değildir. Bir adam dese ki Kur'an dese Muhammed'in kelamıdır bu adam kafir olur. Çünkü biz Kur'an'ın Allah'tan indiğine iman etmemiz gerekiyor. O Allah'ın elçisidir. Kendi sözü değildir Kur'an. Kur'an Allah kelamıdır. Peygamber aleyhissalatü bu şekilde vahyi metluv yani tilavet olunan vahiy indirmiştir. Bunun yanında bir de sünnete de alimler vahyi gayrimetluv diyor. Tilavet olunmayan vahiy yani bu allah Teala kalbinde bir bilgi yaratıyor. Bazen diyor ki mesela Cebrail diyor kalbime üfledi ki diyor işte kimse rızkını tamamlamadan ölmeyecektir mesela. Bakın Cebrail Aleyhisselam üfledi kalbine. Mesela namaz nasıl kılınacak? Cebrail Aleyhisselam öğretiyor ona. Bir ayeti kerime nazil olur. Orada bir mesele. Mesela Ve evlerinizde oturun diye ayet geliyor. Hanımlarından biri diyor ki hiç diyor çıkmayacak mıyız evimizden? Şimdi bu ne manaya geliyor? Bekliyor biraz diyor ki kardeşim Cebrail diyor geldi dedi ki işte hacetiniz için çıkabilirsiniz. Yani vahiy Bazen e, vahiy ile açıklanıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Kalbinde bir bilgi yaratılıyor. Bazen bir şeyi ki bu bir yönü e, söylediği şahsi olarak söylediği sözlerin bir kısmı vahye müstenidir. Zaten bu sebeple sahabe soruyor. Bu vahiy sebebiyle mi? Yani orduyu buraya indirdik. Bu döner vahiy ile mi? Buraya indirdik orduyu. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de tilavet olunmayan gene bu şekilde vahiy ile gelen bilgi var. Çünkü diyor ki vahiyle ile mi bu? Buraya indirdik. Yani diyor ki hayır diyor işte benim şahsi görüşümdür harp O zaman diyor şahıs şimdi bakıyor ki iş beşeri yönden geldi. Diyor ki o zaman ey Allah'ın Resulü diyor buraya değil de diyor şuraya diyor ordu indirsek daha iyi olur. İşte o zaman diyor işte kuyuları tutarız filan bir kısım gerekçeler söyleniyor. Şimdi demek ki o da onun dediğine yapıyor yani oraya geçiyor hakikaten. Gene mesela Hendek Savaşı'nda benzer durum oluyor. Bir sahabe diyor ki işte şurada diyor ordugahı kursak daha iyi olur gibi. Bazen böyle sahabenin vahiyle mi şahsi görüş şöyle olabilir gibi bakıyoruz görüş beyan ediyorlar. Demek ki peygamber aleyhissalatü vesselam bir bu şekilde rasul yönü var. Kul, gene kul tabi, Resul olunca kulluktan çıkmıyor ama diyor ki bak bu benim sözüm değil. Şimdi ben bir şey söylüyorum, diyorum ki bu benim sözüm. İşte isabetliyse diyorum Allah'tandır, e, isabet edemediysem nefsimdendir, bu diyorum benim görüşüm. Efendim işte Allah Teala inşallah diyorum bana Furkan vermiştir, kalbime doğrusunu ilham etmiştir inşallah ama yanılabilirim. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan bir ayet indiği zaman şimdi bu doğru mu değil mi bilemem demiyor. Bu çünkü Allah'tan geldi. Yani onun sözlerinin bir kısmı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir beşerin sözü gibi değil Allah'ın sözü. O naklediyor bize. O sadece elçi arada. Ki bazı Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı ayetleri, kelam da, yani Kur'an-ı Kerim ayetleri söz de Allah'tandır, mana da Allah'tandır. Mesela hadisi kutsiler vardır, mana Allah'tandır, söz Peygamber aleyhissalatü vesselam'dandır. Bir kısım şeyleri şerh ediyor, açıklıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bir kısmı kendine bildiriliyor, edilmiş oluyor. Kalbinde bir bilgi yaratılıyor, kalbinde bir anlayış yaratılıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ayetleri açıklıyor bize. Ama bir de beşer olarak, işte insan olarak bir kısım görüşü var. İşte bu görüşler için sahabe diyor ki böyle değil de böyle de olabilir. Ki bakınız Müslümanların teslimiyeti neryedir? Allah'tan gelen şeylere mutlak teslimiyet vardır. Peygamberin vahye dayalı şeylerine mutlak teslimiyet vardır. Ama Peygamber beşer olarak söylediği zaman tabi o beşerdir ben de beşerim hani sahabe diyor ki böyle olsun ama dese ki burada durulacak orada duruluyoruz. Zaten hende kervinde diyor ki şuraya alalım diyor bir şahsı ordugahı. Bugün böyle dursun diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yarın alırız. O gün duruyor orada. Tabi orada itaat edeceksin. Seninki de görüştür, onunki de görüştür. Ama bakınız ey Allah Teala akılları demek ki farklı yaratmış. Ve bize mutlak itaat etmemiz gereken Allah'ın kelamıdır. Peygamber'e hayatta iken insanlar diyorlar ki tabii bir kısım böyle ayrıntı işlerde şöyle değil de böyle olabilir mi diyorlar ama onda zaten bazen en evlaya isabet edemediği zaman Kur'an-ı Kerimle vahiyle düzeltildiğini görüyoruz böyle değil böyle olacak ama ondan bize kalmış olan şeylere biz diyoruz ki doğrudur ve ona itaat ediyoruz hatta şu anda sünneti sünneti hüda ve sünneti zevai diye iki kısma ayırıyor alimler sünneti hüdaya uymamız gerekiyor. Sünnet-i için peygambere ittiba maksadıyla uyarsan, yani o niyetle uyarsan sevap kazanırsın. Ki insan olma hasebiyle yaptığı işler, işlerdir. Ama e, uymazsan da bir günahın olmaz. Zevaid sünneti. Ama sünnet-i hüdaya o uyulması içindir. Demek ki kişilerin böyle ayrı ayrı aklı var. Ve her birimiz şahsiyetiz. Yani bir evde erkek bir Efendim evin reisidir erkek ama kadın da ayrı bir şahsiyettir. Ya da bir toplumda işte idareciler bir şahsiyettir, yönetilenler de bir şahsiyettir. Yani yönetilen efendim, bir yerin müdürü de şahsiyettir, çalışanı da şahsiyettir. Bizim her birimiz ayrı ayrı şahsiyetiz. Ben de şahsiyetim, ben de insanım. Ve bir noktada yani işte kişiler... Aslında bir kişi ideolojilerde, beşeri ideolojilerde garip bir şey var. Bir şahsiyeti sanki ilah gibi yanılmazlık noktasına çıkartıyorsunuz. Bir insanı. Halbuki o da bizim gibi insandır. Bir insanı yanılmazlık, mutlak her dediğine uyulacak noktasına çıkarttığın zaman ona sanki ilah gibi davranmış oluyorsunuz. Bir insanı ilah, mutlak uyulacak noktasına çıkarttığın zaman ilahlaştırmış oluyorsun onu. Çünkü her şeyi biliyor gibi düşünüyorsun. Olur mu? O da bir insandır. Onun da aklı var. İsabet de eder. Isabet de etmez. Demek ki kişiler ayrı ayrı şahsiyetiz biz. Bu resmi ideolojiye karşı böyledir. Yönet, yöneticilere karşı böyledir. Bir dairenin müdürüne karşı böyledir. Evde karı koca arasında da ayrı ayrı şahsiyettirler. Beşer olarak erkek başka bir şahsiyettir, kadın başka bir şahsiyettir. Kadının şahsiyetini sıfırlaması gerekmez. Yani böyle biri olmayacak gibi böyle bir şey gerekmez. Zaten Peygamber aleyhisselatü vesselamla işte hanımlar arasında baktığımız zaman şahsiyet yani beşer yönüyle bir şey yapıyor. Hanımı bir şey yapıyor. Bakıyorsun ortada beşeri yöndür. Yoksa Hz. Ayşe radıyallahu anh'a da Vahye dayalı herhangi bir şeyine haşa itiraz etme gibi bir şey yapmıyor. Mesela Hazreti Zeynep bin Cahş ile evlenirken işte evlenme talep ediyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Zeynep bin Cahş bir düşünecek vahiy geliyor. Vahiy gelince düşünecek bir şey kalmıyor. Onunla nikahlandığı Allah'ın emri olarak nikahlanınca düşünecek bir şey kalmıyor. Ama beşer olarak evlenmek isterse. Hanım mesela diyebilir ki ben işte evlenmeyi de bilir. Mesela Ebu Talib'in bir kızı var. Peygamber aleyhissalatü vesselam daha sonraki dönemde talip oluyor. Kadın mazeret beyan ediyor evlenmek için. Evlenmiyor kadın. Olamaz mı? Olabilir. Evet demek ki ümmühane olması lazım. Anh. Müslüman hanım da. Ama işte dul ileri bir yaşta peygamber aleyhissalatü vesselam evlenmek talep edince bakın beşer yönüyle evlenme talep ediyor. Evlenmiyor yani evlenmeyi kabul etmiyor kadın. Yani bir, bir mazeret beyan ediyor. Diyor ki şu şu sebeple diyor peki uygun gelmiyor bana. Mazeretini kabul ediyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi evli şahıslarda da demek ki erkek kadına mutlak olarak bu kadın bütün şahsiyetinden çıkacak. Soyunacak. Efendim sırf böyle benim Emrimde biri olacak yani benim sesim olacak mutlak benim elimde olacak emrimde olacak şahsiyetinden tamamen çıkacak derse bir erkek yanlış eder kadın şahsiyetinden tamamen çıkmaz kadının kocasına karşı hakları vardır hukuku vardır peki erkek ve kadın yani ikisi de ayrı birer şahsiyet ama ki çocuklar da birer şahsiyettir yani bu konuda da yanılıyor anne baba yani erkek mesele dese ki kadına ben ne istesim sen de onu isteyeceksin. Yanlış bir şeydir. Çünkü o ayrı bir şahsiyedir. Başka bir şey isteyebilir o. Efendim çocuğa dese ki baba, anne, ebeveyn işte burada dur diyelim ki çocuk işte bir oynamak istiyor, hareket etmek istiyor. Burada dur. Efendim sabah mesela kalkmış kahvaltı edecek. İşte şundan ye, sonra bundan ye. Efendim işte şimdi çayından iç bir bardak, reçel koy bakalım ekmeğin içine, ye bakalım, otur, yeter, doydun, kalk falan gibi. Ya o da bir çocuk, yani bir şahsiye. Çocuk oynamak istiyor, otur orada. Niye? Ben emrediyorum, oturacaksın. E emrin olur, otur, kalk, yat. Yani çocuğu bir insan gibi değil de bir eşya konumuna koymaması lazım anne babanın, o da bir insan. Erkek hanımını bir eşya konumuna koymayacak o da bir insan Kadın da diyelim ki bazen böyle kocasına galebe eden kadınlar oluyor Onlar da bir eşya yerine koymayacak o da bir insan Efendim bir iş yerinin yöneticisi çalışanlarını eşya yerine koymayacak o da insan Devletliler vatandaşını eşya yerine koymayacak onlar da insan Hepimiz insanız ve hepimiz ayrı ayrı şahsiyetiz yani herkese benim parmağımın izlerinden gibi şimdi bir devlet lukası hepiniz parmaklarınızı benim parmağımın izinden kazıyacaksınız dese yanlış etmiş olur. Diyorlar ki bir tarihte bir imparator başı kel olmuş sonra demiş ki tebaasına hepiniz demiş başınızın tepesini demiş tıraş edeceksiniz demiş. Niye ben kel oldum hepiniz kel olacaksınız. Yani nasıl olur şimdi kral, imparator hazretleri kel kafayla gezecek, siz saçlı saçlı gezeceksiniz. Ha? Olur mu diyor. Hepiniz tepenizi diyor kazıyacaksınız. Şimdi böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey diyor bir zaman bir devletli. Demek ki kişi başkalarının da ayrı ayrı birer şahsiyet olduğunu, nasıl ki parmak izleri farklıdır. Aynı şekilde aklının, isteklerinin, mizacının, talebinin, Efendim işte iştahının, yemesinin, içmesinin, zevklerinin de farklı olacağını kişi kabul edecek. Birinci mühim nokta bu. Erkek farklı bir şahsiyettir. Kadın farklı bir şahsiyettir. Kadının erkek karşısında şahsiyetsizleşmesi, erkeğin kadın karşısında şahsiyetsizleşmesi ya da çocuğun anne baba karşısında şahsiyetsizleşmesi iyi terbiye değildir. Efendim geçimin şartı bu değildir. Peki erkekle kadın nasıl geçinecekler? Yani ikisi de ayrı şahsiyet de nasıl olacak? Her birinin farklı farklı talepleri olabilir. İşte bu noktada işin içine hukuk girer. Evet dedik ki netice olarak erkek de bir şahsiyettir, kadın da bir şahsiyettir ama peki bu birlikte hayat nasıl? Devam edecek. O zaman e, ikinci bir konu araya girer ki bu hatta işte anne baba da şahsiyettir, çocuk da şahsiyettir dedik. Peki nasıl gidecek birlikte hayat? Ya da devletliler de şahsiyettir ki bu işte İslami rejimler içinde, gayri İslami rejimler içinde devletliler de şahsiyettir, işte vatandaş da şahsiyettir. Peki nasıl gidecek bu işler? İşte bunun için zaten araya hukuk giriyoruz. Yani erkekle kadının anlaşmasında, anne baba ve çocuğun anlaşmasında, uyuşmasında ya da yöneticilerle yönetilenlerin, amirle memurun, müdürle idare olunanların, çalışanların arasında işin yürüyebilmesi için hukuk gereklidir. Ve bu konular arasındaki yani kişiler arasında ...bir kısım kaideler vardır... ...bunlar mutlak olarak... ...mecbur olarak yerine getirilmelidir... ...yani kişinin hakları vardır... ...mesela kadının kocasına karşı... ...kocanın hanımına karşı hakları vardır... ...vazifeleri vardır... ...tabii ki kadının mesela... ...işte erkeğin hanımı üzerinde... ...hakkı vardır... ...hanımına karşı vazifesi vardır... ...yani kadının da kocası üzerinde... ...hakkı vardır... Efendim ...anne babanın çocuk üzerinde hakkı vardır... Çocuğun da anne baba üzerinde hakkı vardır ki bunun bir derecesi mecburi olarak ödenmesi gereken haklardır ki bu işte devletli vatandaş arasında amir memur arasında mecburi olarak karşılıklı yerine getirilmesi gereken haklar vardır. Tabi işin bir mecburi yönü olduğu gibi mesela Allah'a karşı bir vazifelerimiz var bizim Allah'ın üzerimizdeki hakkı bir kısmı mecburidir farzdır. Yani şimdi öyle namazını mecbursun kılacaksın Müslümansın tabi ki. Efendim ikindi namazını kılacaksın. Efendim mesela bir kadın ürtünecek farzdır bu. Namahreme karşı ürtünmek mecburiyetindedir. Yani Allah mecbur kılmıştır. E hatta bu farzların bir kısmını işte Kişinin diyelim ki birine borcu vardır, imkanı vardır, ödemesi gereklidir, farzdır üzerine. Ama kişi mesela dese ki, hatta bunun böyle dünyevi zorlanacak farzlar vardır. Dünyevi olarak zorlayamayacağın diyani farzlar vardır. diyanetten yapman gerekir. Şimdi ya da vacip vardır. Mesela ben birinden diyelim ki 5 milyon lira aldım, şu gün ödeyeceğim dedim. O günde param var, ödemiyorum. Onu ödemek üzerime hem farzdır, ödemem gerekir, hem de e, harici olarak devlet beni zorlayabilir. İslam devleti de zorlar, öde adamın borcunu diye. Paranda var, niye ödemiyoruz? Hem de diyaneten farzdır üzerime, ödemem gerekir. Ama ben kendi kendime diyorum ki, nezirim olsun diyorum, şu şahsa diyorum 5 milyon lira vereceğim. Sonra e, şu gün diyorum, şu işim olursa bu şahsa 5 milyon lira vereceğim, ben kendi kendime söylüyorum. Ondan sonra gün geliyor. Şimdi ben vermiyorum ona 5 milyon lira. İslam devleti de gelip sen nezretmiştin şuna 5 milyon lira verecektin. Ver hadi diye beni zorlayamaz. Görüm ki sana ne. Ama çünkü onu e, ama diyaneten üzerime vecibedir. Yani varsa benim param vacip olur ona o parayı vermek. Çünkü nezrettim, üzerime vazife kıldım. Diyaneten ve ahirette mesul olurum eğer vermezsem onu. Demek ki bir de dünyevi mesuliyeti vardır. Şimdi kişinin Allah'a karşı e, yapması üzerine farz olan vecibeler var. Şimdi namazın işte farzını yani öyle ezanı okundu. Dört rekatlık bir farz vardır. Onu bir Müslüman mecburen kılar Allah'a karşı. Yani Allah'ım işte müsamaha et. Yemezsin. eğer bir engelin yoksa namaz kılmaya kalkacak, kılacaksın. Ama dört e, rekat farzdan sonra, evvelinde ve sonrasında nafile ibadet etmek istiyorum. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam nafile olarak kılmış. Sünnet diyoruz, nafiledir bu. Yani farz olmadan, mecbur olmadan öğle namazın farzından önce ve sonra namaz kılmış. Şimdi ben bunu kılarım da, kılmam da. Hani bir bedevi geliyor işte Allah neler emretti diyor. Bildiriyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Beş namaz diyor. Başka diyor emrettim Allah. Yok diyor ama istersen diyor kılarsın. Artırmam diyor. Hiç de diyor artırmayacağım. Sadece diyor onları kılacağım. Bunları yaptıysa kurtuldu diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani artırmayacağım diyor. Nafile kılmayacağım bir Sırf diyor farzları kılacağım. Şimdi demek ki işin bir farz kısmı var. Efendim işte Ramazan orucu farzdır. Mükellef olan ve bir engel olmayan Kimseler için belli zenginliğe Ulaştın o malından vermen Farz olur de, Hacca gitmen farz olur imkan bulduğu isen, imkan bulduğun zaman Bir de bunun yanında mesela zekat farzdır Ama işte birisi Komşun mesela acından ölüyor e Ona da artık yardım etmen Üzerine vecibe olur Ama diyorsun ki ya ben çocuklarıma Diyorsun işte güzel bir meyve aldım ...şu fakir komşuma da göndereyim... ...e şimdi bunu göndermek üzerinde... ...farz olmaz... ...he yani de bir de böyle kapalı getirdin eve... ...çocuk görmedi, itmedi... ...ama diyorsun ki ya ben diyorsun... ...bu bak güzel şeyler benim çocuklarım yiyor... ...ben varlıklı bir adamım... ...e öbürünün çocukları aç değil yani... ...acından ölecek, işte hastalanacak bir durumda değil... ...onlar da bir şey yiyor da o lüks meyveyi... ...yiyemiyor... ...mesela muz almışsın... ...diyorsun ki ya şu komşum diyorsun... ...o alamıyordur çocuğuna... Şundan göndereyim ya diyoruz Şimdi bu nafile bir şeydir. Ama buradan sevap kazanırsın. Ama farz değildir üzerine. Göndermeye de bilirsin. Ama bu da artık senin yapacağın ilaveten faydalı bir işte. Bir hayırlı iştir. Şimdi kadının kocası üzerinde, kocanın hanımı üzerinde, çocuğun anne baba üzerinde, anne babanın çocuğu üzerinde bu şekilde farz olan hakları var. Yani o hakkının ödenmesi lazım. Yani kişi Efendim kadın kocasına karşı bu hakları ödeyecek, koca hanımına karşı bu hakları ödeyecek, efendim e, çoluk çocuk anne baba, anne baba çocuğuna karşı bu hakları ödeyecek. Yani bir adam mesela varlıklı bir adam çocuğunu geçindirmek mecburiyetindedir. Bir insan imkan buluyor, çalışıp hanımına, çocuğuna işte yedirmek, içirmek, giydirmek mecburiyetindedir. Bir adam dese ki ben oğluma bakmıyorum, mal benim değil mi vermiyorum senden, İslam devleti de bunu zorla alır çocuğuna verir, geçineceği kadar, yiyeceği kadar şeyi, efendim yani bir ölçüye kadar zorla alır verir çocuğuna, hatta mevcut e, kanunlar da yapar bunu. Yani e, kadının bir hakkı var ise onu ödemesi gerekir erkeğin hanımına karşı. Efendim, kadının kocası üzerinde, kocanın hanım üzerinde bu şekilde yerine getirilmesi gereken bir kısım hakları vardır. Bunları yerine getirmek mecburiyetindedir. Ki e, artık bir yerde gücü ölçüsünde. Çünkü allah Teala insanları e, gücünün yetmediğiyle mükellef tutmaz. Hatta kişi kendi üzerinde, nefsi üzerinde de böyle farz olan hakları vardır. Mesela ben desem ki ben yemeyip yemeyip acımdan kendimi öldüreceğim desem. Böyle bir şeye hakkım yoktur. Allah beni mesul tutar. Ölmeyecek kadar yemeye mecburum ben. Nefsimizin üzerimizdeki hakkıdır bu. Şimdi erkeğin hanım üzerinde, hanımın kocası üzerinde bu şekilde hakları vardır. Bu hakların ödenmesi gerekir. İşte maruf vejh ile bir hadis-i şerifte hatta peygamber Aleyhisselatu vesselam veda hutbesinde de bundan bahsediyorum. Hatta deniyor ki vefatından önce namaz ve sağ elinizin sahip oldukları diyor. Yani erkeğin artık işte yönetimindeki kişiler diyor. Yani hanımı, işte çoluğu, çocuğu. E, vefatından önce de uyarıyor bunu. Veda hutbesinde de bunu uyardığını görüyoruz. Kadınlarınızın sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlarınız üzerinde haklarınız vardır diyor. Şimdi kadınların hakkı nedir? İşte maruf vesile iyimini, giyimini temin etmek. Efendim işte Yüzüne mesela vurmamak, hakaret etmemek gibi işte bir kısım şeyleri var, kadınların hakları var. Onu inşallah hadislerden hazırlayıp vereyim, nakledeyim size. Kadının kocası üzerinde hakları var Ya i̇şte kocanın hanımı üzerinde hakkı var. İşte evini muhafaza etmesi lazım yani. Evini istemediği kimseler de muhafaza edecek. namusunu şerefini muhafaza edecek. İşte e, cinsi olarak e, işte, erkek hanımını yatağa çağırdığı zaman itaat edecek. Bu şekilde e, ve gene hanımların ya da bütün yönetilenlerin, yönetenler üzerinde e, meşru olan, şer'i olan, Allah'a isyan olmayan konularda itaat hakkı vardır. Yönetici olmak kaydıyla. Şimdi çocukların anne baba üzerinde böyle hakları vardır. İşte çocuğun mesela geçimini temin edecek, güzel bir isim koyacak, ona din öğretecek, dinini öğretecek, meslek öğretecek. Hatta mesela erkek hanımına e, dinini öğretmekle de mükelleftir. Yani bilmediği konuları öğretecek, kendi öğretemiyorsa ya işte kitaplar bulacak, getirecek okuması için ya gönderecek ilim öğreneceği bir yere farz olan ilimleri öğretmesi de gerekir. Anne baba da çocuğu üzerinde bu şekilde ilim öğretecek. Farz olan ilimleri öğretmekle mükelleftir. Geçimini temin edecek bir meslek öğretmekle mükelleftir. işte isim koymakla, efendim sünnet ettirmekle, işte güzel terbiye etmekle, edep öğretmekle ve buluğa erdikten sonra imkana göre anne baba üzerine evlendirmekle düşer çoluk çocuğunu. Şimdi demek ki çocuğun da anne baba üzerinde bu şekilde hakları var. Anne babanın çocuk üzerinde de e, tabii ki işte itaat hakkı var, Efendim, güzel davranılma hakkı var, kötü bir söz söylemesi insanın anne babaya öf bile demesi yasaktır. Ve Allah'a isyan olmayan konularda iyi geçinmesi lazım dünya işlerinde. Anne babanın bir itaat hakkı var çoluk çocuğu üzerinde. Şimdi bunların her birinin bir mutlak yerine getirilmesi gereken kısmı vardır. Bir de ihsan babından, yani yapılsa güzel olur babından da gene işte bu hakların bir de böyle bir boyutu vardır. Yani yapılsa güzel olur. Efendim, o kişinin hatta bu yapılsa güzel olurlar da derecelendirilebilir. Yani e, bir kısmı vardır ki iyice genişliktir, bir kısmı da vardır ki, işte hatta maslahatlar denir, bir zaruri maslahat vardır, haci maslahat vardır, tahsini maslahat vardır. Bir şey zarurettir, yerine gelmelidir. Bir şey hacettir, yerine gelmezse sıkıntıya düşer insan ama hayat devam eder. Bir şey de güzelliktir, yani tahsin için, hayata güzelleştirmek için bir kızım şeyler yapılabilir. Demek ki bu hakların böyle e, üç boyutu da var. Şimdi kadının da kocasına karşı hukuku var, kocanın Hanımına karşı hukuku var ve e, işler burada hukuk çerçevesinde gitmeli. E, ve hukuk çerçevesi içinde bir itaat boyutu vardır işin. Tabii e, işin bir yönü de şu. Şimdi denir ki çocuk anne babanın dünyevi emirlerine, e, Allah'a isyan olmayan emirlerine itaat etmeli çocuk. Ama e, anne baba da yani çocuğa ey çocuk sen bana itaat etmekle mükellefsin. O halde işte bütün hayatının her dakikasını, her anını ben emrimle hudutlayacağım derse e doğru bir şey yapmış olmaz anne baba. Peygamber aleyhisselatü vesselam çocuklara, evlada, anne babaya itaat emrettiği gibi anne babaya da çocuklarının kendine olan itaatini kolaylaştırmayı emrediyor. Yani anne baba da yardımcı olmalı çocuğun kendine itaatine denir ki böyle e, alim bir zat varmış, alim, fazıl bir zat. Bu çocuğu bir şey isteyeceği zaman çocuğundan istemiyor. Diyorlar ki niye istemiyorsun? Ya olur ki diyor, şimdi sıkıntılı bir anı olur. Çocuk diyor yerine getirmez, babaya asi olma diyor, vebaline yüklenir çocuk diyor. Onun için diyor yüklemek istemiyorum. Yani kolaylık gösteriyor çocuğuna. Gene denir işte bir zat şöyle olsa diyor yani oğluna böyle yap diye böyle sıkıntıya sokmuyor da diyor ki böyle olsa daha güzel olmaz mı? Yani bir kolaylık sağlıyor. Şimdi aynı şey işte erkeğin hanımı üzerinde de kadının kocası üzerinde de benzer şey var. Kişi karşıdakinin gücünü bir kere göz önüne alacak. Diyecek ki ben gücünün yetmediği şeyi insanlara yüklemeyeyim. Birinci nokta bu. Gücünün yetmediği şeyi yüklemeyin. Yani kadın kocasına diyor ki işte şunu şunu yemek, şunu şunu giymek, şöyle bir evde barınmak istiyorum. E imkanı yok. E ben istiyorum. E canım imkanı yok adamın. Allah da insanlardan gücünün üstünde istemiyor. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah bir nefse vus'atının haricinde yüklemez. Yani gücünün yetmediği bir şey, imkan olmayan bir şey Allah mecbur tutmuyor insanlara yap diye. Ve bakınız biz bu ahlak ile ahlaklanması lazım erkeklerinde, hanımlarında. Yani erkek hanımına diyecek ki öyle şeyler emretmeliyim ki ben öyle şeyler talep etmeliyim ki bu yerine getirilecek şey olsun. Kadın kocası için diyecek ki öyle şeyler talep etmeliyim ki bu yerine getirilecek şey olsun. Gene e, Çocuktan ve çocuk anne babadan yerine getirilebilecek şey istemeli ve yöneticiler de yönettikleri şahıslardan yerine getirilebilecek şey isteyecek. Şimdi demek ki işin içinde bu şekilde bir yönetim var. Tabii bir ailede efendim kim yönetici olacak bu erkek ve kadının haklar üzerine geleceğiz inşallah. Şimdi bir yönetici illaki olur yani evde efendim erkek kadın eşittir. Şimdi ikisi de ayrı şahsiyettir Başka bir şeydir İkisi de eşittir E kim yönetecek evi Evde bir kişinin yönetici olması lazım Birinin yönetici olması Onları insaniyet olarak eşitlikten çıkartmaz Şimdi şurada bir kurumdayız Bir radyo kurumunda çalışıyoruz Yani ben desem ki biri işte müdür Biri yayın yöneticisi Biri efendim işte şuranın idarecisi filan işte birileri de çalışan. Şimdi desek ki biz hepimiz eşitiz ya. E, e nasıl iş yürüyecek? Biri yürütecek bu işleri, biri idare edecek. Efendim şimdi Cumhurbaşkanı, Başbakanı, efendim bir kısım görevliler, bunların emrinde çalışan memurlar var. Şimdi desin ki efendim ya ben Cumhurbaşkanı eşitim. Niye bu eşitsizlik var? E olur mu canım iş nasıl yürüyecek? Yani biri yönetici olacak, öbürü de onun memuru olacak. Yani bir amir olacak, bir memur olacak. Yönetici olacak, yönetilen olacak. İki kişi bile bir yola gittiği zaman hadisi şerifte yani sünnette bu vardır. İki kişi giderken biri birine diyecek ki ya birimiz birimize emir olalım. Ki dünyevi basit işlerde tabi bu yönetici ve yönetilenler Allah'ın çizdiği hukuk içinde tabi ki bir söz hakkı vardır bunların. Yani Allah'a isyan olan bir şeyi erkek hanımını emredemez Allah'a isyan olan bir şeyi. Efendim anne baba çocuğunu emredemez, emrederse ona uyması dinen bir mükellefiyet değildir, dinen uymaması emrolunur. Din yani Allah'a isyan olan yerde kula itaat yoktur, istediği kadar yetkili olsun. Ama Allah'a isyan olan bir nokta değil, akli olarak düşünülen efendim bir maslahata yönelik işler yürütülecek, ve Allah'a isyan yok bir konuda maruf bir şey söyledi. Böyle konularda itaat vardır. Kime? Allah'a itaat eden kimseye bir. ikincisi Allah'a isyan olmayan konularda. Şimdi böyle konularda iki kişi bir yola gidiyor. İki kişiden de biri öbürüne der ki ya biz yani birimiz birimize yol boyunca uymaya söz versin. Birimiz emir olsun, birimiz efendim işte bu şekilde ona tabi olsun, böyle gitsin. Bir evde de bir emirlik, bir yöneticilik gereklidir. Ya erkek ya kadın, biri yönetici olacak, başka türlü yürümez. Şurada işte 5-6 kişi ya da 10 kişinin çalıştığı bir radyoda bir kişi müdür olacak, yoksa yürümez bu iş. Ve bu kişinin insaniyetine, haysiyetine, insanlığına, şahsiyetine hakaret değildir. Yani benim de gene şahsiyetim var, haysiyetim var, radyonun müdürünün de var. Ben de insanım, o da insan. Ama işlerin yürümesi için iş hususunda biri idareci olacak. Evde de erkek ve kadın biri idareci olacak. Bu onların haysiyetine, şahsiyetine hakaret değildir. Dolayısıyla erricalu kavvamun alen ise erkekler kadınlar üzerine yöneticidir, kavvamdır. Bu kadınlara hakaret değildir. Haysiyetsizlik şahsiyetsizlik veren bir şey de değildir. Evet inşallah bu konu üzerine konuşayım.